ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Amma ba'd fa in asqa al-hadith kitabullah wa khayra lihdi hady Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa shada al-umuri muhtathatha wa kullu muhtathatin bid'ati wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Evet müslümanlar. Bu haftaki konumuz imanın rükünleri, imanın şartları. Geriye dönerek bakarsak İslam'ın şartlarıyla alakalı konuştuk. İslam'ın şartlarından birisi kelime-i tevhid, kelime-i şehadetti. Kelime-i tevhidi ele aldık. Kelime-i tevhidin şartlarını zikrettik. Kabul'ünün şartlarından bahsettik. Geçen haftada bu şartları bozan veya kelime-i tevhidi bozan hallerden bahsettik. Şimdi ise konumuz imanın rükunları. Diğer bir ismiyle imanın şartları. Evet Ee, İslam akidesi kişinin Müslüman olabilmesi için gerekli olan şey İslam akidesinde altı esastan geçer. Altı esastan geçer. Bunlara imanın mümkünler de denilebilir. Dediğimiz gibi imanın şartları da denilebilir. Bunlar Allah'a meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere imandır. Bununla alakalı Allah Azze birçok ayetinde aleyhissalatü vesselam hadislerinde deliller sunmuşlar. Onlardan bir tanesi Bakara suresi 177. 177. ayet. Yani burada imanın altı şartına delalet eden bir ayet. Yani niçin imanın rükunları altıdır? Yani niçin imanın rükun şartı altıdır? Bu tip ayetlerden dolayı. Diyor ki Allah Azze ve Celle لَيْسَ الْبِغْرَ اَنْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِغْرَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ vel yevmil akhiri vel melæiketi vel kitabi vel nebiyy iyilik ihsan, güzellik, iyilik yapmak, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz değildir, diyor Allah Azze ve Celle. Bir, bir nedir? iyilik güzellik veya işte sevap olan şey kazançlı olan şey, yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz değil, fakat iyilik velakinnel birra men amene billah Allah'a iman eden Vel yomil afir, ahiret gynne iman eden. Vel melaiketi, meleklere. Vel kitab-i kitaba, vel nebiyyene. Ve peygamberlere iman etmektir. Veya iman eden kişi, iyiliği, birri yerine getirmiştir. Daha iyilik nedir? Ve atel maale ala hubbihi, devil kurba, vel yetame, vel mesakine, vebnessebih. Vessailine vefirrikad. Ve iyilik malı sevmesine mala tutkun olmasına rağmen yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, isteyenlere, dilenenlere, hak için o ve kölelere malı vermektir. Sevmesine rağmen bu sayıdan sınıfa, esnafa malı takdim etmektir. Aynı zamanda bu zekatın verilmesi gereken e, insanların listesine bu listede girmiş oluyor. Yakın akraba, insan zekat veya sadaka veya infak yaparken de ilk etapta düşünmesi gereken veya hazilet bakımından ilk düşünmesi gereken yer yakın akrabadır. Allah Azze ve Celle sıla rahimin koparılmasını çok büyük şekilde tehdit ediyor. Onun için sıla rahimin kopmasını engelleyecek en güzel şey de yakın akrabanın maddi manevi şeyini gözetmektir. Ondan ne ilk başta infak. İnfak yapıyorsan ilk önce yakın akrabana bakman lazım. Salaka veriyorsan yakın akrabana bakman lazım. Zekat da aynı şekilde yakın akrabayı gözetmek lazım. Ondan sonra mis yetimler, miskinler, yolda kalmışlar, ihtiyacından dolayı isteyenler, dileyenler ve köleler. Daha iyilik ve kıyamu's zeka iyilik namazı ikame etmek, dost doğru kılmak ve zekatı vermektir. Vel mufunu bi ahdihim iza ahadu i̇yilik, bir ahit verdiği zaman onu yerine getirmektir. Vasabirene fil ba'sa ve'd-darra ve, ve hina'l mes'hab fi'şiddetle musibette, felakette, savaş anında sabretmektir iyilik. Ulaike'l-ladina işte diyor. Bunlar doğrulardır diyor Allahu Teala. Bunlar doğru söyleyenlerdir, Dost doğru insanlardır ve ulaike işte asıl takva sahipleri de onlardır. Bu ayette Allahu Teala imanın hükümlerini az dağla birebir zikretmiş oldu. İmanın hükümlerini min amene billahi imanın hükümlerini zikretti. Evet. eee e, yani bu derse başlarken dersin başlarındaki konularda Cibril hadisi diye bir hadis almıştım. Çok meşhur bir hadis, Cibril hadisi. Hadislerin içinde de imanın altı rüknuna delalet eden en sahih hadislerden birisi Cibril hadisidir. Hatta o zaman demiştik ki ezberleyebilen ezberlesin diye. Cibril hadisinin hepsini okumayacağım daha önü okuduğumuz için. Cibril hadisinde konumuzla alakalı kısımda diyor ki: "Ve'mel iman" Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor? İnsan kılığındaki Cibril Aleyhisselam Aleyhissalatu vesselam diyor ki ey Muhammed peki bana imanı söyler misin? İman nedir? İmanını söyler misin? İmanı bana haber verir misin? diyor. Aleyhissalatu vesselam'a ne diyor? Eee qale e birni yani iman bana imandan haber ver bana imandan bahset. Qale entu'minu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmil ahir ve tu'minu bil-kadri hayrihi ve şerrih. Qale sadagta. Diyor ki iman Aleyhisselatü Vesselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe ve hayırla, şerriyle kadere iman etmektir diyor. Cibril Aleyhisselam'da arkasından ne diyor? Kale sadakte. Doğru söyledin ey Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hadisin sonunda Ömer radıyallahu anh, ne diyor? Bizim acayibimize gitmişti, tuhafımıza gitmişti. Hem soru soruyor hem de tasdikliyor. Hem soru soruyor hem de doğruluyor. Mahitler. Evet. Bu Cibril hadisinin içinde geçen altı şart imanın şartlarından, hükümlerindendir. Evet, bütün peygamberler ve şeriatlar bu esas üzerine gönderilmişlerdir. Yani imanın altı şartı üzerine. Bütün kutsal kitaplar gönderilmiş, bütün peygamberler ve kutsal kitaplar bu altı şartı kendi ümmetlerine anlatmışlardır. Kendi ümmetlerinden talep etmişlerdir. Yani bütün peygamberlere peygamberler zamanındaki imanın şartları da bu şekildeydi. Çünkü o zaman da Allah'ın kitabı vardı. O zaman da Allah'ın melekleri vardı. O zaman da Allah'ın Resulleri vardı. O zaman da peygamberler ümmetlerini kıyamet günüyle korkutuyorlardı. Kıyamet gününün varlığını bildiriyorlardı. O zaman da aynı şekilde onlarla alakalı Allah Azze ve Celle'nin hayırla ve şerriyle alakalı kaderi yazılmıştır. Onun için sadece bizim ümmetinde değil, bütün ümmetlerin, bütün peygamberlerin normal getirmiş olduğu iman hükümleri şartları bunlardır. Altı şart. Diğer peygamberlerde de bunlar geçer. Kim ki bu şartlardan herhangi birisini inkar eder, beğenmez, kabul etmez Allah'ın Allah'a iman, meleklere, peygamberlere, kitaplara iman hepsini kabul ediyoruz ama peygamberlere imanı kabul etmiyoruz veya kadere kabul etmiyoruz. Kader iman edilecek bir şey değildir. <gülüyor> bu şartlardan herhangi birisini inkar ederse veya ikisini üçünü fark etmez o kişi kesinlikle mümin değildir. Açık bir şekilde, açık bir şekilde kafir olmuş olur. Bununla alakalı ayetlerde Allahu Teala Nisa suresi 136. ayette diyor ki: Ya eyyuhellezine amenu amenu billahi ve resulihî ve'lkitâbillezî nazzele alâ resulihî ve'lkitâbillezî enzele min qabl. Ve men yekfur billahi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulihî ve'l-yevmil âhir fe kaddalle dalâlen ba'îdâ. Ey iman edenler, ey, başlangıcı. Ey iman edenler Allah'a Resulüne ve size indir, resulün üzerine indirilen kitaba iman edin. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Daha Resule iman edin ve Resule indirilen kitaba da iman edin. Yani Allah azze ve celle ikinci bir iman daha istiyor. Kendisine resulüne ve resul'e indirilen kitaba, Kur'an'a iman edin. Vel kitabi'llezî enzele min Sadece Kur'an'a değil, ondan önce indirilen kitaplara da iman edin. Bizler Sahih olan Tevrat'a, İncil'e, Zebura ve peygamberlere gönderilen sahifelere iman etmişiz. Bütün peygamberler, hiçbir isimleri min o peygamberlerden hiçbirisinin arasını ayırmadan biz iman ettik. Hiçbirisinin arasını ayırmadan ve sahih olarak sahih olarak onlara indirilen kitaplara da iman ettik. Bu günümüzdeki tahrif edilmiş İncil'e Tevrat'a değil. Günümüzdeki İncil ve Tevrat kesinlikle tahrif edilmiştir. Bizim inancımız bugüne kadar ulaşan hiçbir sahih manada İncil ve Tevrat yoktur. İçlerinden ayetler, alıntılar yapılabilir sahih manada ama Kur'an gibi kesinlikle tümü sahih değildir. Şayet Kur'an gibi, Kur'an-ı Kerim gibi onların da korunmuş, muhafaza edilmiş bir İncil ve Tevrat olarak algılamış olsaydık o zaman onların da dinleri baki kalmış olurdu. Yani bugün Tevrat bugüne kadar sahih manada gelmiş deseydik, O zaman onlar derlerdi ki Yahudilik de vardır. İncil sahih manada gelmiş diye iman etselerdi onlar derlerdi ki bugün Hristiyanlık vardır. Kitapları tahrif edildikleri gibi dinlerinde hükmü kalmadı. Tek tahrif edilmeyen bozulmayan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar da Kur'an bozulmadan tahrip edilmeden devam edecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu üstlenmiş. Kur'an'ı biz indirdik. Ve onun koruyacak olan yine biziz diyor Allah Hazretleri. Onun için kim Kur'an'ın tahrif olduğuna, Kur'an'dan bir harfin eksik olduğuna, Kur'an'da bir harfin fazla olduğuna inanırsa, iddia ederse o kişi açık bir şekilde kafir olmuş olur. Açık bir şekilde kafir olmuş olur. Ki insanlar bugün Kur'an'ın şu an önümüzdeki Kur'an'ın Kuran'ın üçte birinin üçte birinin olduğunu söyleniyor. Yani Kur'an'ın asıl manatı Kur'an'ın üçte ikisinin, kayıp olduğunu, üçte hepsinin, Mehdi Muntazar'ın yanında olduğunu veya bilmem nerede olduğunu söyleyerek Allah Azze ve Celle'nin iddiasına ne yapıyorlar? Yalancı çıkartıyorlar. Kim bu inançta olursa bunlar açık bir şekilde küfür etmiş, kafir olmuşlardır. Evet. Devam ediyoruz ayette. Ve men Kim Allah'a inkar Allah inka ederse, Allah'a küfür ederse ve melaiketihi meleklerine küfür ederse, meleklerini inkar ederse ve kütübihi Allah'ın kitaplarına inkar ederse رسولیhi resullerin inkar ederse ve yomil ahiret gününü inkar ederse fakat dallal alem baida apaçık bir şekilde uzak bir sapıklıkla haftan satmış olur dinden çıkmış olur. Bu gayetin sonunda Allah azze ve celle ne yapıyor? İmanın oruk günlerini tek tek zikrediyor. Allah'a meleklerine, kitaplarına, resullerine, kıyamet gününe kim inkar kim küfreder inkar ederse o kişinin dinden bir nasibi yoktur. Peygamberlerden bir tane dahi ben bu peygamberin peygamber olduğuna inanmıyorum veya kitaplardan bir tanesine dahi bu şekilde davranan varsa o kişi kesinlikle iman etmiş olmaz çünkü bizden mücbel manada hepsine iman etmemizi Allah Azze istemiş. Diğer bir ayet اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَيُرِيدُونَ اَيُّ فَبْرِقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَك ve yuridun an yattaqidu bayna onlar Allah'a ve resulüne inkar ederler Allah'ı ve resulünü inkar ederler Allah'a ve resulüne küfür ve Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler Allah'la <Sos> peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Yani Allah'a iman ettiğini söylerler peygamberini kabul etmezler. Tamam bir tane Allah vardır ama peygamberler yoktur deyip imanla ne yapıyorlar? Allah'la Resulü'nün arasını ayırmak isterler. ve <gülüyor> Derler ki biz onların bazısına iman ederiz bazısına inkar ederiz. Biz onların bazısına iman ederiz bazısını inkar ederiz. Bu Allah'ın sadece peygamberleriyle alakalı değil, kitaplarıyla alakalı, sahifeleriyle alakalı, sureleriyle alakalı, hükümleriyle alakalı her şeyle alakalıdır. Kim Allah'ın göndermiş olduğu şeriatın içinde bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını kabul etmeyiz. Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derse ve yuridun en yetahdu beyne zalik sibila onlar böyle yaparak zaten farklı bir yol tutmak istiyorlar. Onlar böyle yaparak arada bir yol tutmak istiyorlar diyor Allah Azze ve Celle ayette. <gülüyor> hakiki manada inkar eden kafirler onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Kim böyle bir şey yaparsa yani Kur'an'dan bir harfe dahi bir kısmına iman ettik, bir kısmına bir kısmını inkar et diye girer. Bir harfi dahi inkar etmek. Kim böyle bir şey yaparsa hakiki manada onlar kafirlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Ve a'tedna lil kafirin azaben muhina. Kafirler içinde diyor mühim elem vericiği tattırıcı, azabı çok olan, yüklü olan bir ateş hazırladık, azabı hazırladık diyor Allah Azze ve Celle. İsa Suresi 150 ve 151. ayetler. Bunlar imanın şartları, imanın hükümleri. 6 tane şart zikrediliyor. Kitapta, hadislerde bunların hepsi delillerle sabit olan şeyler. Kim bunlardan bir tanesi inkar ederse Allah muhafaza kesinlikle milleti İbrahim'den, İslam dinden çıkmış olur. Şimdi Birinci şartı ele alıyoruz. İmanın şartları, rükünleri olan birinci şart Allah'a iman. Allah'a imanı inşallah ele alacağız. Kişi Allah'a iman ederken şüphesiz, şeksiz bir şekilde Allah'ın e, her şeyin Rabbi olduğunu Allah'ın her şeyin Maliki sahibi olduğuna, Allah'ın her şeyi yaratan olduğuna, ibadetin tek olarak ibadeti tek olarak hak ettiğine ondan sonra kemal sıfatlarıyla, bütün kemal sıfatlarıyla vasıflandığını, kemal sıfatlarıyla sıfatlandığını ve bütün eksik sıfatlardan münezzeh olduğuna iman etmek zorundadır. Allah'a iman ilk manada özet olarak bunları kapsar. İlk manada özet olarak Allah'ın yaratıcı olduğuna, her şeye malik olduğuna, rızık veren olduğuna, kainatta tasarruf hakkı olduğuna, ibadete tek başına layık olduğuna, tek başına ibadetin kendisine yapılacağına ve bütün kemal sıfatlarla sıfatlanmış, eksiklik ve noksanlık sıfatlarına tamamen eksik olmuş bir Allah'a iman etmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle'ye iman akidenin özündedir. Akidenin özüdür. Yani bu olmadan diğer hiç saymış olduğumuz her şey iptaldir. Yani kişinin Allah'a olan inancında herhangi bir şey, şüphe, zan gibi bir şey varsa başka şeyleri zaten zikretmeye gerek yok. Onun için bu asıl ve özdür. Asıl özdür. Diğer şeyler Allah Azze ve Celle'ye zaten aittir. Allah'a iman hususunu biz dört başlıkta işleyeceğiz. Birincisi Allah'ın varlığına iman. Bunu çok detaylı görmeyeceğiz. Çünkü bizimle alakası yok. Bu genel manada müsteşrikler, atayistler, o tip insanlarla alakalı. Biz sadece başlıkları zikreteceğiz Onun için normalde diğer 3 iki, üç ve dördüncü şartlar bizimle alakalı. Allah'ın rububiyetine iman, uluhiyetine iman ve esma sıfatına iman. Yani rububiyet tevhidi uluviyet tevhidi ve esma ve sıfat tevhidi. Allah'ın isim ve sıfatları tevhidi. Bunu aslında üç başlık ama e, akide kitaplarına böyle başlıkta başlıkla geçtiği için Allah'ın varlığına iman diye başlığı geçtiği için bunu da kısa bir şekilde inşallah ele alacağız. Evet Allah'ın varlığına iman birincisi. Allah'ın varlığına iman e, fıtrat, akıl, din ve his olarak dört şekilde ele alınmış. Allah'ın varlığına biz nasıl iman etmeniz gerekiyor? Ve Allah'ın varlığı nasıl iman edilir? Birincisi fıtrat, ikincisi akıl, üçüncüsü din, dördüncüsü de hisle iman edilir. Bunların dördüyle birlikte Allah'a kişinin iman etmesi gerekir. Fıtrat olarak Allah'a iman, bu kişinin yaratısına fıtri bir şekilde fıtraten iman etmesidir. Herhangi düşünce, herhangi tefekkür, tezekkürle, herhangi ilim talep etmeyle, bilgi talep etmeyle, olacak bir şey değildir. Fıtri olarak kendiliğinden bir yaratıcının olduğuna iman ortaya çıkar. İşte biz şu kitabı bitirmeden Allah'ın varlığına iman edemeyiz. Allah'ın varlığını anlamış olamayız. Veya şu şeyleri tezekkür, tefekkür etmeden, düşünmeden Allah'ın varlığına inanamayız. Şunları düşünmemiz lazım değil. fıtri olarak Fıtri olarak Allah'ın varlığına iman herkesin, bütün yaratılmış insanların üzerinde vardır. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Ataist olsun, dünyaya insan namına gelen her varlıkta fıtri bir Allah'a iman vardır. Her ne kadar kendisi ben Ataistim diye bağırsa da fıtri olarak kendisine Allah'a iman vardır. Bunu nereden anlıyoruz? Aleyhisselatü Vesselam'ın sayı bir hadisinde diyor ki, Ebu Hureyra radıyallahu anh ibaret etmiş, Kullu mevlid mevludin yüledu alel fitrah, diyor ki her doğan çocuk Fıtrat üzerine doğar. Aleyhisselatü Vesselam söyleyemiz. Her dünyaya gelen canlı insan, çocuk <gülüyor> fıtrat üzerine doğar. Yani Allah'ın o varlığına e, istat edilecek fıtrat üzerine doğar. Fe ebevâhu yuhuvvidânihi ev yunassırânihi ev yumeccisânihi. Anne babası o kişiyi doğduktan sonra alır, O kişi doğduktan sonra alır. Ya Yahudileştirir, Yahudi yapar. Ya Hristiyanlaştırır, Hristiyan yapar. Ya da mecusleştirir, ateşe tapan birisi olarak yapar. Ama ilk doğduğu zaman akıl bali olana kadar veya bir şeyleri anlamaya, vehmetme yaşına gelene kadar o kişi fıtrat üzerine. Ne demek fıtrat? İslam fıtratı üzerine. İslam fıtratı ne demek? Allah'a iman fıtratı üzerine doğar. Yani fıtri olarak, fıtrat olarak o kişide ne vardır? Allah'a iman vardır. <gülüyor> evet, bununla alakalı Allahu Teala diyor ki ayette: dini hanife fitratillah allati 'aleyha Yüzünü Allah'ın dinine hanif olarak çevir diyor Allahu Teala. Fa aqim yüzünü çevir lid Allah'ın dinine hanifen hanif olarak. Ne demek? Tek Allah'a ibadet ederek, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak tek Allah'a yönelerek yüzünü ne Allah'a çevir. Fıtrat Allah'illeti, fıtrat Allah'illeti fatara minâsa aleyhâ. İnsanları o fıtrat üzerine yaratmış olduğu fıtrat zaten buna da belseler diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın bir fıtratı vardır ki o şekilde de Allah'a yüzünü çevir. O da diyor insanları onun üzerine yaratmış olduğu fıtrat, fıtrattır. Ne? Allah'ın varlığına iman fıtratı. Allah Azze ve Celle her canlıyı her insanı bu şekilde yaratmıştır. Fıtrat olarak Allah'ın varlığına inanacak, fıtratta şekilde Allah Azze ve Celle yaratmıştır. لَا تَبْدِيلَ لِكَالْقِيْلَ Diyor ki, Allah'ın yaratışında, Allah'ın halık etmesinde hiçbir değiştirme yoktur. Yani kimse diyemez ki, Yahudinin çocuğu İslam fıtratı üzerine değildir. Kimse diyemez ki, Hristiyan'ın <gülüyor> çocuğu, Mecusi'nin çocuğu, Putmelis'in çocuğu, fıtrat üzere doğmamıştır. Fıtrat olarak da Allah'ın varlığına iman etmeyerek doğmuştur, öyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle diyor ki, kimse Allah'ın yaratışında, Allah'ın halık etmesinde bir değişiklik yapamaz. Walakin ekseren, ذلك الدين tayyib istediğim dost doğru ayakta olan din budur. Yani Ben ve Teala'nın fıtrat olarak insanları bu hal üzere yaratması dost doğru din budur. Walakin lekteren nasıl fakat insanların çok birçoğu yapmazlar bunu, bilmezler. İnsanların birçoğu bunu inkar ederler, kabul etmezler. Rum suresi 30. ayet. Evet, dedim bu bu aslında e, akilli e, üzere yazılmış akide kitapları bu işte Yunan felsefesiyle tartışmaya giren e, tipli insanların kitaplarında çok detaylı detaylı anlaş, anlatılmış, detaylı detaylı zikredilmiş. Onun için bir sadece ufak başlıklar halinde buraya zikredeceğiz. E, fıtri olarak Allah'ın e, varlığına iman bunlardan ibaret. İkincisi akılla iman. Akıl konusu da bu dediğimiz kitaplarda gerçekten çok yani detaylı zikredilmiş. E, bu kadar Yani şöyle söyleyeyim, Müslümanın böyle bir detaya girmesine gerek yok. Allah Azze ve Celle'nin varlığına her türlü akıl zaten yatkındır. Şöyle bir şey kısaca şöyle bir şey söyleyelim. Yani yaratılmaya ihtiyaç duyan yaratılmaya ihtiyaç duyan başka birisini yaratamaz. Onun için yaratılmaya ihtiyaç duymayan, ebedi ve ezeli olan Allah Azze ve Celle ise akıl zaten buna müsaittir. Onun için tek varlık Allah'ın varlığına bina yani yaratılmış olmayan ezeli ve ebedi olan Allah olduğuna göre başka bir şey kesinlikle düşünülemez. Yani bu kadar mahlukat, bu kadar kainat, insanlar içindekiler tesadüf olarak meydana gelmemiştir. Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyladır. Allah Azze ve Celle kendisi yaratılan değildir kesinlikle. Allah'ın da Allah Azze ve Celle'nin de sonu gelmeyeceğine göre ebedi ve ezeli olan kişi kesinlikle varlığı açık olan bir zattır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Zaten. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle zaten ayetlerde söylemiş. Hani bunları biz karşımızdaki ateistlere delil getirecek değiliz. Atayist çünkü böyle bir şeyler anlamaz. Ama dedim gibi o kitaplarda akli binlerce tartışmalar yapılmış. Bununla alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle <gülüyor> Onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldı? <gülüyor> Yoksa yaratıcılar onlar mı? diyor Allah Azze ve Celle. Yani düşünsün insanoğlu. Hiçbir şey olmaksızın mı sen meydana geldin? Yoksa Kainatı ve içindekileri yaratan onlar mı? Veya kendilerini yaratan onlar mı? şeyin. Hiçbir şey olmaksızın mı onlar yaratıldılar? Em humul Yoksa yaratıcılar onlar mı? Yaratanlar onlar mı diyor Allah Azze ve Celle? Yeryüzünü ve gökyüzünü onlar mı yarattı? Kim yarattı yeryüzünü ve gökyüzünü? Bel yokun bilaks onlar yakin imanada akletmezler, iman etmezler. Em indehum khaza'inu rabbika? Yoksa Allah'ın Rabbinin hazineleri değil. Onların yanında mı? Rabbinin hazineleri onlara mı verilmiş? Emhumul musaydirun yoksa her şeyin denetim ve yönetimini, her şeyi musaytıra altına alan yoksa onlar mıdır Allah azze ve celle? Burada tek yaratıcının Allah azze ve celle olduğu zaten akli manada biliniyor. Bunlar Tur Suresi 35 37. ayetlerde geçiyor. Evet, fıtrat, akıl ve üçüncüsü din yönünde. Din yönünden de şu manada, bütün semavi kitaplar Allah'ın varlığını haber vermişlerdir. Bütün gönderilmiş peygamberler Allah'ın varlığını haber vermişlerdir. Din yönünden bu şekilde. Kit, önümüze bir kitap gelmiş, o kitapla birlikte bir peygamber gönderilmiş ve ondan önce ondan önce ilk peygamberden bugüne kadar bütün peygamberler ve almış oldukları o kitaplar, kendine verilen sayfaların hepsinde Allah Azze ve Celle kendisinin varlığını gönderiyor. Varlığı ne yapmış? O kitaplarda ispat etmiş. <gülüyor> Ve bir de mesela Allah'ın kainatta insanların yaşantısı için sunmuş olduğu şeyleri vaat etmesi, Allah'ın kitabında geçen, aleyhissalatü vesselam hadislerinde geçen Allah'ın kainattaki tasarrufu alakalı şeylerin gerçekleşmesi Allah'ın varlığına bir delindir. Allah'ın kitabında kainattaki olaylarla alakalı bildirmiş olduğu haberlerin gerçekleşmesi, tutması, Yani doğru olması Allah'ın varlığını belirler. Misal olarak söylüyorum. Allah azze ve celle iki tane denizin tatlıyla e, tatlı ve tuzlu iki denizin birbirine karışmayacağını bildire, değil mi? Ayetinde öyle bir şey bildiriyor. Vak'iada gidip bunu bulmuşlar. Vak'iada gidip bunu bulmuşlar. Allah azze ve celle'nin varlığına bu bir delildir. Bunun gibi binlerce, yüzlerce şey vardır. Gitsen baksan o deniz birbirine giriyor. İşte de öyle değil. Veya tatlı deniz yok, tuzlu deniz yok. Bu gibi şeylerin olmaması imkansızdır. Çünkü Allah azze ve celle söylemişse böyle bir şey vardır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin en iyi varlığına delalet eder. Bu gibi şeylerde din yönünden Allah Azze ve Celle'nin varlığına bir delildir. Hissi yöndense histe melekeyle alakalı bir şey ki şöyle düşünün. İki, iki yönlü algılamışlar his olayını. Hem his olarak Allah'a iman etmeyi. Birincisi insanın konumu ne olursa olsun. İster çok takvalı birisi olsun. ister zayıf bir Müslüman olsun. İster Yahudi olsun ister Hristiyan, ister müsteşir, ister putperest, ister ateist olsun. Başına çok büyük bir bela geldiği zaman veya ufak bir bela geldiği zaman direkt başından o belayı kaldırması için Allah'a elini açar. Elini açmasa da kalben Allah'a sığınır. Çok sıkıntılı anında, kimsenin kendisine yetişemeyeceği anda fıtrat olarak, his olarak insan direkt birisine yönelmeye ihtiyaç duyuyor. O zaman da istemeden ağızlarından Allah sözü çıkar. Bir ateistin bile ağzından Çok sıkışık bir dönemde başına gelen o ağır musibetten dolayı ağzından Allah çıkar. Ki bu vakıada olmuş yani yaşanmış. Ya sen Allah'a iman etmiyorsun Allah'a yalvarıyorsun demişler. Yani böyle bir şey olmuş. Onun için insan ellerini açmış olduğu Rabbine sıkıntı anında o sıkıntıyı gidermesi için üzerinden kaldırması için yani hiç bir delille bir ilme dayanmaksızın direkt o esnada düşünmeksizin ellerini açmış ve Rabbinden istiyorsa bu zaten onun hissiyle birlikte Allah'ın bağlılarına delalet de bu dini çok iyi yaşan birisi için değil sadece onun için geçerli değil dinle alakası olmayan birisi için bile denizin ortasında okyanusun ortasında değil mi geminin batacağı şekilde işte etraftan sağdan soldan dalgaların geldiğini düşünün içerideki insanlar belki hayatlarında Allah'ın ismini zikretmemişler ama o ortamda direkt kime yalvarıyorlar? Allah'a yalvarıyorlar ki Allah azze ve celle bununla alakalı birçok ayet zikretmiş onları onlar Allah'a yalvarıyorlar Allah azze ve celle onları kurtardıktan sonra tekrar Allah'a Gerisin geriye dönerek e, ne yaparlar? Allah'ı inkar ederler. Bu tip şeyler zaten birçok e, Allah'ın ayetlerinde mevcut. His olarak diyor ki mesela Allah'ın duayla alakalı, hi, dua bir histir yani. Dua insanı hissedersin. Hemen hissedersin. Allah'a sığınırsın. وَنُوْحَ الْإِذْنَادَ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَلْمِ Muh hissetmişti. Hemen Rabbine ne yaptı? Elin açtı. Dua etti. Duh aleyhisselam Hissetti. Yani kendisini kurtaracak bir Rabbinin olduğunu hissetti. Hemen Rabbine dua etti. Allah Azze ve Celle de onu ne yaptı? Kurtardı. O zulümden, o musibetten kurtardı. Buna çok güzel bir delil sunmuş e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün hutbede, Cuma hutbesinde Cedevi, Arabi hızlı bir şekilde geliyor Aleyhisselatü Vesselam hutbede insanlara vaaz veriyor. Hızlı bir şekilde mescidin kapısından yürü. Ey Muhammed! Bütün çocuklarımız, bütün mallarımız telef olduğu, çocuklarımızı açlıktan susuzluktan gidiyor. Çok büyük bir sıkıntı, üzerimize vurdu. belaların içerisindeyiz. Rabbine dua et üzerimize yağmur yağdırsın. Rabbine dua et üzerimize yağmur yağdırsın. Diyor ki, Ellerini açtı. Ya Rabbi bize yağmur yağdır. Ya Rabbi bize yağmur yağdır. Ya Rabbi bize yağmur yağdır. Allahum أغثنا, Allahum أغثنا. Allahum أغثنا diye üç sefer tekrar etti hadisi rivayet eden Enes bin Malik diyor ki Allah'a yemin olsun ki bedevi içeri girdiği zaman semada değil bulut, buluta benzeyen o ufak tefek duman cinsinde şeyler bile yoktu. Aleyhisselatü Vesselam duasını bitirir bitirmez gökyüzünü diyor bulut kapladı ve bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. Ta ki, ta ki bir hafta boyunca yağmur devam etti Aleyhisselatü Vesselam tekrar hutbesinde rivayete göre aynı bedevi Başka bir devlete göre başka birisi kapıdan giriyor tekrar mescitten aleyhissalatü vesselam mutbede insanlara tekrar vaazlar bulunuyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bütün mallarımız telef oldu. Tarlalarımız aktı gitti. Bütün e, mahsullerimiz e, telef oldu. Allah'a dua et. Dur, dursun yağmur üzerimizde. Allah Peygamber sallallahu diyor ki Allahümme ve velâ alene. Ya Rabbi üzerimize değil etrafımıza yağdır. Ya Rabbi üzerimize değil etrafımıza yağdır. Resmi Bâlik diyor ki Allah'a yemin olsun ki anda yağmur durdu. Yani bu düşünerek, ilmi öğrenerek, bilgi edilerek olan bir şey değil. Bedevi geldi hemen hissiyle Allah Resulüne, Allah Azze ve Celle'ye dua etmesini istedi Allah Resulü de düşünmeden Rabbine dua etti. Bu apaçık bir şekilde his olayıyla Allah'ın varlığına delalat eden bir şeydir. Hissin ikincisi ise Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine vermiş olduğu mucizeler. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini o inkar ehline karşı destekliyor. Daha önceki peygamberler de desteklemişti. Peygamber a.s. destekledi. Bu mucizeleri düşünen kişi, düşünen kişi Allah'ın varlığını hissetmek zorundadır. Çünkü yani akıl ve mantığın almadığı, akıl ve mantığın durduğu mucizelerdir bunlar. En basından diyor ki Allah azze ve celle فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسَى اَنَطْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْ فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْ Biz diyor Musa'ya vahy ettik. Asanla denize vur. Musa'ya vahy ettik. Asanla denize vur dedik. O diyor fen felaka, Denize vurul vurmaz, denize vurur vurmaz Ne yaptı? Denizden büyük dağlar halinde yollar açıldı. Yani böyle deniz bildiğiniz dağ gibi durdu. Arasından büyük büyük yollar açıldı. Düşün yani bunu insan aklı kesinlikle alamaz. Yani akıl düşünmeye çalış akletmeye çalış. Ben çok akıllıyım çözmeye çalışayım de. Çok mantık yaparım ben de mantık yap. Çözelersin. Bu Allah'ın hissi olarak varlığına delalet eder. Hmm. Bu ve bunun gibi bütün mucizeler bizim peygamber bizim peygamberimize de yer ümmetin peygamberlerine de sunulmuş olan bütün mucizeler bu derecede Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet eden şeylerdir. Musa Aleyhisselam'ın asasının ejderha olup bütün o büyüleri yurtması akılın ve mantığını alabileceği bir şey mi? <gülüyor> bir gecede Kudüs'e gidip gelmesi, gö gö gözünle, gözüyle görmüş gibi oraları anlatması, akıl ve mantığa şeyler mi? Kesinlikle değil. Onun için bunların hepsi his olarak Allah Azze ve Celle'nin varlığına devalt eden şeyler. Bu tip mucizeleri kesinlikle sıhhati derecesinde bunları biz Allah'ın kitabına sunarız, Allah'ın kitabına mukayese ederiz. Allah'ın kitabına uymazsa bunlara inanmayız. Çünkü e, din akıl denidir, mantık denidir diyerek bunları inkar etmekse kişi Allah muhafaza dinden çıkartır. Çünkü bunlar gerçekten e, peygamber a.s. ve diğer peygamberlere verilmiş özelliklerdir. Yani insanın imanını zedeler bu tür, bu tür şeyler. Böyle tevil ederek farklı yollardan bunları inkar etmek Allah muhafaza kesinlikle bir Müslümana yakışmaz. Evet. Allah'ın varlığına iman bunlardan ibaret. Birincisi fıtri olarak, fıtrat olarak. ikincisi akıl. Üçüncüsü din. Dördüncüsü de his olarak Allah'ın varlığına iman etmek kesinlikle bizler için vacip olan, gerekli olan bir şeydir. Evet. Diğer bir meselemiz ise işte Allah'ın Allah'a imanla alakalı. Allah'ın rububiyetine iman. Yani rububiyet ile alakalı bir konu. Allah'ın rububiyetine iman. Rububiyyet tevhidi Allah'ın kendi fiilleriyle Allah'ı kendi fiilleriyle birlemek demektir. Allah'ın rububiyetine delalet eden fiiller vardır. Onlarla Allah'ı birlemek. O fiillerin yalnız ve yalnız Allah'a ait olduğunu, Allah'a ait olduğuna iman etmek, Allah'a ait olduğunu bilmek. Kesin bir ve tam bir teslimiyetle Allah'ın yaratıcı olduğunu Allah'ın rızık veren olduğunu, Allah'ın rap olduğunu, yönetici olduğunu, Allah'ın her şeye malik olduğunu, kainatta kainatta tasarruf hakkının olduğunu, tek elinde bulunduran olduğu, hükmünün takipçisi olmadığı bu gün meseleleri tek Allah Azze ve Celle'ye hasretmek rububiyet tevhidi ile alakalı bir meseledir. Başlamadan önce şunu söyleyelim. Peygamber Vesselam ve ashab dönemine, tabiîn dönemine baktığımız zaman, baktığımız zaman tevhid üç kısmı ayrılıyor. Rububiyet tevhidi, uluiyet tevhidi, esma sıfat tevhidi de bir kavram yoktu. Direkt Allah'a iman vardı. İnsanlar o şekilde Rabbilerini tarıyorlar ve Rabbilerine ibadet ediyorlardı. Ne zaman ki insanlar artık Allah'ın dinini terk etmeye başladı. Ne zaman ki insanlar La ilahe illallah dedi, dediğiyle kaldı başka bir şey yapmadı. Ne zaman ki dinde tahrifler başlanıldı. Dinde saptırmalar başlanıldı. Rivayete göre İbni Teymiye'nin yaptığı İbni Teymiye'nin Rahimallah'ın bunu çıkarttığı söyleniyor. Allahu Aleyh. Kitaplarda o bilgiler geçiyor. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve esma sıfat tevhidi diye bir kavram getirdi ki Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Çünkü hakla batılı ayıran, kafirle müşriği ayıran, kafirle münafığı ayıran, müminle kafir ayıran bir kavram ortaya koymuş. Çünkü o zaman kişine ne diyecekti? La ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir. Kim la ilahe illallah derse Müslümandır diyecekti. Başka bir şey yapmayacaktı. Ama rububiyet tevhidiyle, uluhiyet tevhidiyle bu olay tamamen ortaya çıktı. Tamamen açıklandı. Rububiyet tevhidi müşriklerin de ortaya koymuş olduğu bir tevhid. Rububiyet tevhidi Bütün insanların Allah'ın varlığını Allah'ın varlığına inanan, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanan, Allah'ın rızık veren olduğuna inanan herkesin e, imanı. Kim bu şekilde inanıyorsa onlar rububiyet tevhidini kabul ediyor demektir. Ki Mekke müşrikler rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı. Onların rububiyet tevhidiyle alakalı bir sıkıntıları yoktu öyle değil mi? Onlar demiyordu ki bizi yaratan Allah değil. Bizi yaratan mukutlar demiyorlardı. Bizi rızık veren mukutlar demiyorlardı. Yağmur yağdıran mukutlar demiyorlardı. Allah'ın olduğunu kabul ediyorlardı. Cumhuriyet Tevhidinde bir sıkıntıları yoktu. Ama din sadece o şekilde algılanmış olsaydı veya birisi çıkar derse ki ya İbni Teymiye veya çıkartan kimse bu kısımda neden böyle bir şey yapmış ki? Yani selef yapmamış, tabi'in yapmamış, o kadar alimler, ulemalar yapmamış da niye bu kendisi yapmış dese şu mana gelir. Onlar o dönemde o dönemde yaşayan insanlar Allah'a iman ederek tevhid inancına sahip olarak bu kavramların zaten bilincindeydi. Bu kavramların zaten bilinciydi dedi. Bir müşrik Allah'ın yarattığına, Allah'ın rızık verdiğine inanarak kendisinin Müslüman olmadığını zaten biliyordu. Ama yüzyıllar sonra gelen insanlar Allah'ın varlığına inanan, Allah'ın yarattığına, işte rızık verdiğine inanan kişi de Müslümandır, ne dolsa la ilahe illallah diyor. Niyetine, düşüncesine kapılmaya başladı. Bu iki fırkayı ayırmak için bu ayrım konuldu. Gerekli olan bir ayrımda. O zamanki insanlar anlıyordu ama bu zamanki insanlar ayrı anlamıyor. Bu zamanki insanlar anlamıyor. Bu zamanki insan onu da aynı görüyor. Allah'ın yaratması yeterlidir. Allah'ın yaratıcı olduğunu bildirmek yeterlidir. Allah rızık verendir diyelim. Bugün hatta bazı kitaplarda, akide kitaplarında bile... ...La İlahe İllallah'ın tefsiri yapılırken... ...La İlahe İllallah'ın manası ne desem diyor ki... ...Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur manası diyor. Değil. Bunlarla birlikte... Bunlarla birlikte ibadete layık olan Allah'tan başka ilah yoktur La İlahe İllallah'ın Eğer bu şekilde La İlahe İllallah kelimesinin içine uluhiyet tevhidini biz sokmazsak, sokmazsak o zaman dini tahrif etmiş oluruz. Yani selef dediğimiz o üç, üç nesil <gülüyor> La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dediğinde bunların hepsini biliyordu, buna göre amel ediyordu. Evet. Daha sonra gelenler Rububiyet tevhidinde bir sıkıntı olmamakla beraber O ruhiyet tevhidinde Allah'a şir koştuk herhalde Müslüman olduklarında, sakallıydılar, şallıydılar, cübbeliydiler Rububiyet tevhidinde bir sıkıntıları yoktu, rübleye dönüyorlardı Ama o tevhidinde sıkıntıları vardı İbn-i Teymiye Rahimullah ya da ilk bu işi tasnifleyen bu meseleyi görüp açık kapıyı kapatmak adına böyle bir tasdif yaptı. Evet. Allah Azze ve Zelle dediğim gibi bunu yapanlar razı olsun. İbni Tehmiye ise İbni Tehmiye. Başkası ise başkası. Çünkü gerçekten insanların buna ihtiyacı vardı. Bu ayrım olmaksızın insanlar sapmıştı. İnsanlar dinlerini tahrif etmişlerdi ve başkalarını da saptırmaktaydılar. Bunun yetecek, bu rububiyet evidin insanlara yeteceği düşüncesi insanlarda hakimdi ki hala günümüzde de böyle bir düşünce hakim mi? Hakim. İnsanlar kendilerine sadece söz olarak la ilahe illallah söylemelerinin yeteceğine inanıyorlar. Böyle bir inançları var. Evet, rububiyet tevhidi dedik. Allah'ın fiilleriyle alakalı bir mesele bu. Allah'ın kendisine has fiilleriyle alakalı mesele. Kişi buna kesinlikle iman etmek zorundadır. Yani rububiyet tevhidi önemli değil. Sadece uleyhiyet yapalım değil. İki tevhid birbirini kesinlikle gerekir. Birbirini tamamlar tarzda olması gerekir. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle çok ayetlerde, yani Allah'ın rububiyetine delalet eden birçok ayetler var. Biz birkaç tanesini okuyalım. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ Allah Azze ve Celle yeri ve gökleri, yeri ve semavatı altı günde yarattı. Altı günde yarattı. Bakın burada Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı var, hubiyyeti var. Ne? Yaratma sıfatı. Yeri ve göğü yaratan yalnız Allah'tır. Allah'ın yaratma sıfatı. Fınmestava alel arz sonra arşa istiva etti. Yuvşil leylen nehar. <gülüyor> ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Geceyi gündüze giydiriyor. Geceyi gündüze giydiren, gündüzü geceye giydiren de Allah Azze ve Celle. Başka kimse değil. Bu da Allah'ın rububiyetinin sıfatından. Gece ve gündüzü değiştiren, birbirine indiren, girdiren Allah Azze ve Celle başka kimse değil. <gülüyor> Dikkat edin, muhakkak ki yaratma da, insanları yönetme de insanları e, yönetmede kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Tebarek Allah Rabbül Alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ne yücedir, mübarektir. Evet. Başka bir ayet O Allah ki yeryüzündeki her şeyi her şeyi ne yaptı? Sizin için yarattı. Yeryüzünde ne kadar yaratılmış canlı cansız canlı cansız e, mahlukat varse hepsini Allah azze ve celle yarattı. Bunu kim için yarattı Allah azze ve celle? İnsan hizmet için yarattı. Fumme esteve ile semai fesevvahunne seba'a semavet. Sonra diyor semaya istiva etti ve orada semavatı düzeltti. Ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyi bilicidir. Buradaki bütün sıfatlar, bütün filler Allah Azze ve Celle'nin fiilleri, sıfatları. İnne Allah huve Diyor ki, muhakkak ki razzak olan Allah Azze ve Celle'dir. Yani, bütün canlıya, her türlü canlıya rızkı ulaştıran, rızkı veren Allah Azze ve Celle'dir. Bu da Allah'ın bu mubiiyetiyle alakalı bir sıfat. Kimse zaten rızık bana aittir, ben kendi rızkımı kendim bulurum, kendim kazanırım, kendim elde ederim diyemez. Kim böyle bir şey derse zaten değil uluhuyeti, rububiyeti de, rububiyeti de inkar etmiş olur. Yani e, rızık konusunda Allah'a şirk koşma olayı var. Hani insanın veya diğer sıfatlarla alakalı Allah'a şirk koşma olayı var. Bunları yeri geldiği zaman anlatacağız. Yani bu, bunun içerisinde değil. Mesela insan e, rızkının endişesine düşerek Allah Azze ve Celle'nin haramlarını e, çiğnerse Allah-a zevcelenin çizmiş olduğu sınırları dinlemez, hadleri aşarsa bu Allah-a zevcelenin huzur konusunda Allah-a zevceliye şirk koşmuş olur. Bu tip meseleleri Allah'ın diğer sıfatlarıyla alakalı inşallah ileride işleyeceğiz. Başka bir ayet: Kul men bi yedihi şey. Her şeyin melekutu kime aittir? Her şeyin melekutu Allah-a zevcelenin elindedir. Allah-a zevcelese aittir. Ve, ve hu yuciru Her şeyi koruyan, muhafaza eden odur. Korumaya ihtiyaç duymayan da odur, korunmayan Yani kimse onu koruyamaz. Allah Azze ve Celle'nin korunmaya bir ihtiyacı yoktur. İn kuntum te'lemun şayet bilirseniz diyor Allah Azze ve Celle. Evet bunlar Allah'ın rububiyetine delalet eden sıfatları. Evet dedik ki müşrikler rububiyet tevhidine inanıyorlardı. Müşriklerin rububiyet tevhidine inanmaları onları kurtarmadı. Nereden anlıyoruz? Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hayatı boyunca rububiyeti kabul etmelerine, ikrar etmelerine rağmen ne yaptı? Müşriklerle savaştı. Müşriklerle savaştı. Rububiyeti ikrar eden bir kişi karşı tarafında kendi babası veya çocuğu vardı. O Allah Azze ve Celle'ye tam manada iman ediyor. Yani karşılıklı geldilerdi. Sırf bir taraf rububiyete iman ediyor, uluhiyeti kabul etmiyor. Diğer taraf Allah Azze ve Celle'ye tam manada iman ediyor. Şayet Hani şu manada söylüyorum bunu. Rububiyet tevhidi yeter insanların iman etmesi için dersen, bununla birlikte geçmişte yapılan bütün savaşların üzerine kalem çizmiş olursun. Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin vermiş olduğu o davanın üzerine kalem atmış olursun veya o davayı çizmiş olursun. Allah muhafaza. Onun için kesinlikle rububiyet tevhidi yeterli olan bir şey değil. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan ki semavatı ve yeryüzünü kim yarattı? Hep bir ağızdan elbette Allah yarattı diyecekler. Müşriklere sorsan onlar böyle diyecekler. قُلِ الْحَمْدُ De ki Allah, hamd Allah'adır. Bütün hamdlar Allah içindir. بَلَكْتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Bilakis onların birçoğu ne yapmaz? Bilmez. Yani onlar semavatın ve yeryüzünün Allah tarafından yaratıldığını bilirler ama semavatı ve yeryüzünü yaratan Allah'a ibadet edileceğini bilirler bilmezler Bunu inkar ederler. Kul men yerzukukum minnessemâi vel ard. Yerde ve gökte size rızık veren, yerden ve gökten sizi rızıklandıran kimdir desen? Ve emmen yemdikussemâ vel ebsâra. Gözlere ve kulaklara sahip olan kimdir desen? Ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayd. Ölüyü diriden diriyi ölüden çıkartan kimdir desen? Ve men yudebbirul emr. Bütün işleri kim tedabbür ediyor, yönetiyor desen? Onların hepsine diyecekler bu saydığımız hepsine Allah yapıyor diyecekler. bakın burada rububiyetle alakalı kaç tane sıfat saydı. Hepsini ikrar ediyorlar. İnkar etmiyorlar. ikrar ediyorlar. Kabul ediyorlar. Hep bir azam ne diyecekler? Bunların hepsini Allah yapıyor diyecekler. Diyor ki Allah Azze ve Celle Söyle onlara ne zaman sakınacaklar peki? Bunları ikrar etmelerine rağmen ne zaman Allah'a ibadet edecekler? Allah'ı birleyecekler. Bunu Allah Azze ve Celle diyor ki, onlara söyle ne zaman sakınacaksınız? Veya <gülüyor> korkup Allah'tan sakınmayacak mısınız? manasına geliyor. Kullimenil arzu ve men fihâ in kuntum ta'lemun De ki, yeryüzünde ve içindekiler kime aittir? Onlara sor. Yeryüzünde ve içindekiler kime aittir? İn kuntum ta'lemun şahit bilirseniz. «Seekulûne Allah, seekulûne lillâhe» «Kul efe la «Onlar direkler ki Allah'a aittir, yeryüzünde ve yeryüzünde ne kadar şey varsa bütün her şey hepsi Allah'a aittir» «Allah diyor ki peki düşünmeyecek misiniz, hiç düşünmüyor musunuz?» «Kul men rabbus semavati s ve rabbul arşil azim» «Semavatın, yedi kat semanın ve büyük olan arşın sahibi kimdir desen seekulûne lillâhe» «Onlar yine Allah'a aittir, Allah'tır» diyecekler diyor ki Allah Azze ve Celle söyle onlara sakınmayacaklar mı? Allah'tan korkmayacaklar mı? Sakınmayacaklar mı? Niçin diyor Allah Azze Celle, Allah'tan korkmayacaklar mı? Yani onlar Allah'ın varlığını inkar etmiyorlar, hububiyetini inkar etmiyorlar. Yani bunları yapan Allah'a ibadet hususunda Allah'tan korkup sakınmayacaklar mı? Allah'a ibadet etmeyecekler mi? قُلْ مَنْ بِيَتِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ Deminki okuduğumuz ayet. Her şeyin melekutu sahibi kimdir, her şey elinde bulunduran kimdir desen onlar ne yapacaklar? Sehulûne <gülüyor> lillâh. Yine diyecekler ki Allah'a aittir, Allah'tır. Kul fe ennâ Diyor ki Allah Azze ve Celle, Onlara söyle. Yoksa onlara sihir mi yapıldı? Nasıl da sihirleniyorsunuz? diyor Allah Azze ve Celle. Yok, onlara söyle. Onlara sihir mi yapıldı? Veya nasıl da sihirleniyorlar? Yani Allah'ın varlığı hususunda Bu kadar şeyi kabul etmelerine rağmen Allah'a ibadet etmiyorlar. Allah Azze ve Celle burada diyor ki onlara sihir mi yapılıyor veya sihirleniyorlar mı onlar? Evet. Ee, müşriklerin Allah Azze ve bu sıfatlarını kabul etmelerine rağmen ebedi cehenneme girdikleri apaçık bir şekilde Allah'ın ayetlerinde mevcuttur. Bu gerçekten içler acısı bir olay. Yani Allah'ın varlığına inanıyorsun. Allah'ın seni yarattığına inanıyorsun. Bu kadar imanına rağmen Allah'a ibadet etmiyorsun ve bu itikadınla bu amelinle birlikte ebedi cehennemlik oluyorsun Allah muhafaza. Onun için biz diyoruz ki rububiyet tevhidinin yanında kesinlikle uluhiyet ilahlık tevhidi Allah'a ibadet tevhidi olması gerekir. Kim sadece rububiyet tevhidini yaparsa yaşantısı kimin sadece rububiyet tevhidine göreyse kişi her ne kadar Allah'a ibadet etmek lazım Allah'ı birlemek lazım... ...işte yapamıyoruz dese de... ...yaşantısı itibariyle sadece... ...rububiyet tevhidi kendisinden görülüyorsa... ...Allah muhafaza o zaman müşriklerden bir farkı kalmaz yani. Niçin bunun üzerine bu kadar vurgu yapılmış... ...niçin bu dava uğrunda bu kadar kanlar dökülmüş... ...bu kadar canlar verilmiş... ...sırf uluhiyet tevhidini insanlar anlamadığı için. Ya bu kadar da uzatmayın, bu kadar büyütmeyin... ...ne var bu uluhiyet tevhidinde... Kesinlikle bir Müslüman diyemez. Çünkü inan ki sadece aralarındaki fark koydu. Birisi rububiyet tevhidine iman ediyordu. Birisi onunla birlikte uluhiyete de iman ediyordu. Yani diğer taraf uluhiyeti kabul etmediği için babasının karşısına çıktı. Veya oğlunun karşısına çıktı. Hazreti Eubekir Bedir Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam'dan bırak oğluma ben çıkayım diye Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istiyordu. Bir tarafta oğlu bir tarafta kendisi. Böyle yüzlerce sahabe vardı hep akraba akrabaya. Bu savaşlar, bu dava sadece bu ayrım için yapıldı. Onun için Allah Azze ve Celle inşallah yani günümüzdeki bu insanlara uluhiyet tevhidini tam manada anlamayı ve amel etmeyi nasip etsin. Amin. Evet, e, uluhiyet tevhidini inşallah bir dahaki hafta işleyeceğiz. E, burada kalalım inşallah. Subhanetellâhümme bihamdîk, neşhedü ve la ilahe illâ et, nestağfurullahümme bihamdîk.